İstişare ortamında insanların menfaati için onların arkasından konuşmak gıybete girer mi demişler? Evet, tabi insanların arkasında konuşmak iki şekilde olabilir. Efendimizin gıybeti tanımlarken, Kardeşini onun hoşuna gitmeyeceğin bir şekilde zikretmen, anmandır. Bu gıybettir. Ama bir insan kıyabında bir kardeşinin, bir arkadaşının tamamen onun menfaatlerine yönelik olarak, mesela kabiliyetlerini zikretse, onun seveceği şeylerden en azından, rahatsız olmayacağı şeyleri konuşuyorsa inşallah bu gıybet kapsamında değerlendirilmez. Evet teşekkür Rica ederiz abi. hocam.